10 Ağustos 2018 Bursa Arifane İlim Derneği. Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velasr. İnnel insane lefi husr illenlezine amenu ve amelus salihati ve tevasav bil hakki ve tevasav bis sabr. Sadakallahu azim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Evet bu haftaki sohbetimizde geçenlerde yazmış olduğumuz bir şiirimizi şerh edeceğiz inşallah buradaki her bir mısrada manaları ilmimiz nispetinde açmaya gayret edeceğiz inşallah evet şiirimizin ismi sevgiliye sevgili önce bir şiiri okuyoruz ondan sonra inşallah mısra mısra açalım sevgilim seni seyretmek ne büyük zevk her yüzünde ayrı bir ahenk Kimi zaman kahır, kimi zaman lütuf düşer hisselere denk Bilirim, hepsi senindir, sendendir her renk Seni bilip tanımak bana verdiğin ödül Seni görmeden geçen ömür bana bir zul Sen bensin, bende sen ama yok hulul Anlaması en çetin işlerdendir bu duhul Yaptığın bunca naz ve cilveler neden? Hep sensin oradan kızıp buradan gülen Şaşkın, aciz, bitap düşüp savrulan ben Anladım, beni çöz diyorsun sen Kolay mı seni çözmek, ne haddime Sen bana vermez isen anahtar kelime Sevgilim, yeter bunca ayrılık, beni vuslat eyle Sar beni şefkatinle, emrine rağm Tattır aşk şarabından aşkına düçar eyle. Mahremine al beni ayare haram eyle. Çıkar cümle elbisemi üzerimden üryan eyle. Beni bende koma benliğimi püryan eyle. Tevhid bu senden tattır sırrının zevkini ayaneyle Evet şiirimiz bu Şimdi burada ilk sırada Sevgilim seni seyretmek ne büyük zevk her yüzünde ayrı bir ahenk. O dörtlüğü alalım komple açalım. Kimi zaman kahır, kimi zaman lütuf düşer hisselere denk. Bilirim hepsi senindir, sendendir her renk. Şimdi burada tevhide bir işaret var. Yani baktığımızda her gördüğümüz yer sevgilinin eseri mazhar dediğimiz Allahu Teala'nın sevgili derken tabi burada Allah'a hitap olmuş oluyor. Mazhar dediğimiz Allahu Teala'nın yaratmış olduğu tüm mazharlardan her biri ayrı bir renk diyoruz. Bu her ayrı ayrı bir yüz, her yüzünde ayrı bir renk. Burada her bir yüzden farklı bir ahenk görüyoruz. Yani farklı bir muamele var bu alemde. tabi bunu genel manada alalım. Melekler var, cinler var, insanlar var. İşte cemadat var nebatat var, hayvanat var her bir tür içerisinde de ayrı bir ahenk var ve her bir türden bu tür olarak belirttiğimiz bu mazharlardan tecelli eden Hak Teala burada hak derken bir hak ifadesiyle Allah'a işaret etmek manasında hak ibaresi kullanılır ki Kur'an-ı Kerim'de de hak isminin geçtiği yerlerde bu anlamlar vardır. Bir hak hukuk dediğimiz anlamda hak kelimesi kullanılır. Bir de Allah'ın zahir alemde yaratmış olduğu, zuhura getirdiği her şeye de hak deriz. Yani gözümüzün gördüğü ya da görmediği zuhura gelen her şey de haktır. allah Teala'nın bu mazhar dediğimiz işte yaratılmış olan her şeyden gözükmesi tecelli etmesine biz bu mazharlara da ne diyoruz? Hak diyoruz. Bir cihetten halk diyoruz da bir cihetten de hak diyoruz. İşte e, burada e, Hallat-ı Mansur'un enel hak demesi, ben hakkım demesi de bir cihetten buna çıkıyor. Yani bende yansıyan hak. Ben Şu ben denilen mazhar var ya işte bu mazhardan yansıyan aslında hak. Ben bir arada ben yokum. Hak buradan bu masardan Hallaç adını koyduğu masardan yansıyor. Ya da Yunus Emre'nin ete kemiğe göründüm. Yunus diye ete kemiğe büründüm. Yunus diye göründüm şiirindeki bu ibaresi de buna işaret ediyor. Baş şeyde ham da yandım. O ona gidiyor. Ya tabii ki ona gidiyor. O da merhaleleri, mertebeleri. Evet. Şimdi hak dediğimiz zaman bu cihetten geniş manada bakarsak bu alem içerisinde olması hasebiyle ve Allahu Teala'nın yaratması hasebiyle şeytanda da bir hak hakkaniyet mevzusu mevzu bahis olmuş oluyor. Evet. Çünkü şeytanı halk eden kim? Evet. Onu tabii ki Allahu Teala halk ettiğine göre o da ne oluyor? Allah'ın dene dedik bu alem Allah'ın isimlerinin gözüktüğü yer. Zahirdeki tabii, Zahirdeki gözüktüğü yer O zaman şeytanda hangi ismi gözükmüş oluyor Allahu u Teala'nın Mudil esması Tabi saptıran Tabi saptıran esması Resullerde Nebilerde Hadi esması Daha yoğun bu şekilde açığa çıkarken işte şeytanda da Mudil esması Herkesin tabi Burada şimdi mazhar dediğimiz zaman Her bir birimden Bu esmalar terkibi farklı oranlarda çıkıyor Bu sefer ne oluyor Her bir yerde ayrı bir yüz Ayrı bir ahenk demiş oluyoruz. Buradan kastımız bu olmuş oluyor yani. Her bir yerde ayrı bir yüz, ayrı bir ahenk. Dönüyoruz şiirimize. Her yüzünde ayrı bir renk. Kimi zaman kahır, kimi zaman lütuf düşer hisselere denk. Hani Erzumlu İbrahim Hakkazetleri diyor ya, lütfunda hoş, kahrında hoş. İşte lütuf da kahır da gene haktan geliyor yani. Başka gene geldiği bir yer yok. Kaynak yok. Lütuf da ondan, kahır da ondan. Esas görebilirsek tevhid Hayat, gözüyle bazen kahır faydalı da oluyor bazen tabii. Şimdi oraya gelmişken diyelim kahrın içerisinde ya da azabın içerisinde lütuf da vardır evet. ama lütfun içerisinde kahır yoktur Yok, Allah-u Teala öyle bir muamelede bulunuyor kullarına yaratıklarına yani eğer kuluna azap edecekse o azabın içerisinde gizli bir lütuf var lütfundan da faydalandırır o azapta aynen. ama lütfettiği kulunla İçerisinde azap barındırmaz Evet Bilirim hepsi sendendir Hepsi senindir Sendendir her renk Evet şimdi bu hakikati anladığımız zaman Biliyoruz ki hepsi hakta hak bu sefer, Her şeye hak diyoruz bu sefer değil mi İşte hakkı Burada varlıkta birlemiş oluyoruz Vahdaniyet mertebesi dediğimiz mertebede. Varlıkta birlemek, varlıkta birlediğimiz zaman varacağımız en son nokta neresi, neresi olmuş oluyor? Hakikati Muhammediye Nuru Muhammediye dediğimiz varlıkta birlediğimiz tevhid odur yani hakikati Muhammediye'yi idrak ederiz varlıkta birlemek ehadiyeti ayrıdır bu teklik. o Allah'ın tekviğidir o zatına ait bir mertebedir varlık alemine çıkıştaki birlememiz ise işte ee, bu olmuş oluyor hakikati Muhammediye cihetiyle Evet, şimdi diğer dörtlüğümüzü okuyoruz. Seni bilip tanımak bana verdiğin ödül, seni görmeden geçen ömür bana bir zul. Sen bensin, ben de sen, ama yok hulul. Anlaması en çetin işlerdendir bu duhul. Evet, seni bilip tanımak bana verdiğin ödül. Aslında yaratılış amacımız Allah'ı bilmek, tanımak. Cenab-ı Allah bizleri halife olarak yaratmış olduğu insanı bir görev yüklüyor, bir emanet yüklüyor işte emaneti yere göğe verdi kimse kabullenmedi neden? o emanetin kıymetini değerini ve ağırlığını biliyordu yer gök dağlar ama insan cahil ve nankör olduğu için yüklendi o emaneti cahil ve nankör olduğu için bu emaneti aldı. Aslında hem cahillik hem nankörlük var insanda hem de bu emaneti taşıma istidadı var. O nankörlüğün cahilliğin yanında. Allahü Teala bizden işte bu dünya hayatına gelişimizde bu nankörlük ve cahilliğimizden soyutlanıp temizlenip emanetin ne olduğunu idrak ile emaneti taşımamızı istiyor. Bunun için bize diyor ki bu emaneti taşımak yani bu halifelik özelliğini açığa çıkmak, çıkarmak için kendisini tanımamızı bilmemizi istiyor. Diyor ya yine kutsi hadiste ben gizli bir hazineydim bilinmek evet bilinmek istedim ve Adem'i halk ettim demesindeki hakikat buraya çıkıyor işte bilinmek onu bilebilen kamilen bilebilen hangi varlık bilebilir demek ki ancak işte insan bilebilir. Halife insan bilebilir. İnsan derken insan diyoruz. Beşer demiyoruz bakın. İnsanın da bir mertebesi var dedik. İnsanın Esveli safirindeki mertebesine ne diyoruz? Beşer. Beşeriyet. Neden? Çünkü kirli. Yani ee, terbiye ve teskiye etmesi gereken birçok ahlaki özellikleri var. Beşer olması hasebiyle. O ahlaki özellikleri terbiye ve teskiye ettikten sonra mertebece, nefsin mertebeleri var ya 7 mertebe çıkıyor çıkıyor. Nefsi emmareden yani esfeli safilinden çıkıyor nefsi safiyeye. Orası da ne olmuş oluyor? İşte ahseni takvim oluyor. O zaman insan oluyor işte. Beşeriyetten insanlığa bir yolculuğumuz var bizim. Bu dünya hayatında bu yolculuğumuz var. Yani beşeriyetten insanlığa yolculuk yapıyoruz. Beşerden insan olma gayretindeyiz. Evet işte Allah'ı bilmek, tanımak tabii ki Allah'ın nasip ettiği kullarına olur o istidat varsa ayağını sabitesinde o zaman ne oluyor Allah'ı bilmek tanıma bir onun vermiş olduğu ihsan ettiği lütfettiği bir ödül oluyor o zaman da diyoruz ki seni bilip tanımak bana verdiğin ödül evet bu kuluna verdiği bir ödül oluyor kendisini bildirmeyi murat edip de bilmesini murat edip de o kulunu o yolda seyrisülük ettirdiği zaman o kuluna ödül vermiş oluyor değil mi seni görmeden geçen ömür bana bir zul evet bir kul bir insan bu hayata dünya hayatına gelip Allah'ı bilmeden tanımadan sırf yemek içmek yatmak derdiyle tasasıyla bu dünya hayatını geçirip de ölüp giderse o zaman eyvah ki eyvah o insana. ne olmuş oluyor işte o, aslında o zulüm oluyor işte Allah'ı bilmeden tanımadan Giden bir hayat kendine Aslında zulüm yani Kendine zulüm yapmış o, o cevheri bilememiş tabii, Tanıyamamış O nimetten faydalanamamış O lütuf'tan faydalanamamış Ve kendine tabi zulüm yine kendine dönüyor Başkasına değil Allah'ı bilip tanıyamazsa kişi Onun zulmü yine Ve aleyküm selam Onun zulmü karanlığı yine kendisine dönmüş oluyor Evet devam ediyoruz Sen bensin ben de sen ama yok hulul anlaması en çetin işlerdendir bu duhul. Evet burada aslında bir yerde şiirin can alıcı noktası da bu iki mısrada bulunuyor. Sen bensin, bende sen. Bu ne demek oluyor? Şimdi dedik ya Allah tüm alemin ilmindeki ilmi suret olarak etti Vücut olarak Allah'ın vücudundan gayrı bir vücut zaten yok. Sahabe sordu ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Ya Resulullah Rabbimiz bizleri alemi yaratmazdan önce, önce neredeydi? Var mıydı? O zaman da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah var idi, amada idi buyuruyor. Ama Arap toplumunda Arap dilinde bulut anlamına geldiği için özellikle de sonradan belirtiyor ki altında ve üstünde hava olmayan bulut. Yani sırf vücudu ifade edebilmek için. Yani ama denildiği zaman Araplarda bulut olarak normal. Ya hiçbir şey yaratılmamış. Şimdi bulut dediğin zaman bulut nerede bulunur? Hava olay. Bu zaman ne oluyor? Buluttan ayrı bir de hava var. İkinci bir vücut var. Bunu böyle bir düşünceye girilmemesi için altında ve üstünde hava olmayan bulut. Evet. Yani ondan gayrı hiçbir şey yok. Hazreti Ali'ye atfedilir. O da bu sözün devamında el anda öyledir buyurmuş. Evet, evet. El an Halen. Halen. halen ve öyledir. Yani Allah'tan gayrı halen de başka bir şey yoktur. E peki o zaman bu kadar mevcudat ne? Allah'tan başka bir şey yoksa bu kadar mevcudat Allah'ın ilmindeki ilmin suretler. Bu ne demek? Allah'ın ilmindeki ilmin suret adeta teşbihte hata olmasın. Gözlerimizi kapatıp hayal kurduğumuz zaman hayalimizde var ettiğimiz şey nasıl ki bir vücut sahibi değil sadece bizim beynimizde bir hayalden ibarettir. İşte bizde bütün bu alemde Allah indinde Allah'a kıyasla adeta hayalden ibarettir. İşte Ehlullah bunun için demiştir. Alemler hayalden ibarettir. Alemler hayalden ibarettir. Aslı hayaldir. Tabii, aslı hayaldir. Çünkü vücut hani varlık vücut kokusu almamıştır demiştir bazı Ehlullah. Evet. Vücut kokusu almamıştır derken ne diyor? Bir vücudu yok. Bir vücudiyeti yok. Vücut sadece Allah'a mahsustur. La mevcude illa hu O zaman bunu nasıl anlamamız gerekiyor? Sadece Allah'ın vücudu var. Bütün mevcudatın, mevcudat dediğimiz, yaratılmış olanların ancak onun ilminde ilmi suretler olarak bulunması var. Olarak. Şimdi, o, bak şimdi burada bakışımızı, iki çeşit bakış var. Evet. Allah'ın mert, o mertebeden bakacaksak hiçbir şey yok. Her şey hayalden ibaret. Varlık mertebesinden bakacak, bakacak olursak biz varız, ebediyende var olacağız allah Teala bizi bu dünya hayatını sonlandırdıktan sonra cennet ve cehennem denilen ortamda insanları hayatını ebedi olarak devam edeceğini beyan ediyor. Bu bakış niye göre? Varlık bakışı. Varlık gözüyle bakıyoruz burada. Şey Çokluk alemi, keset aleminden baktığımız zaman biz varız ve ebedi olarak da var olacağız. Varız ama yok bir Allah, Allah indinde onun bakışıyla onun mertebesinden biz asla hiçbir zaman var olmadık yani vücut sahibi olmadık burayı iyi anlayalım karıştırmayalım o zaman bütün bu mevcudat ne peki onun ilmindeki ilmi suret İlmi suret ne demek manaların zuhuratı önce manalar olarak her şey var oldu lahut alemi diyoruz ya evet. ondan sonra ne diyoruz sırasıyla giniyor aşağıya melekut alemi diyoruz en sonunda şehadet alemi diyoruz o manaların burada zuhur bulmuş şekliyiz biz yani şehadet alemi evet. olayı bu şekilde görmemiz lazım evet sen bensin ben de sen ama yok hulul burada girme de yok şimdi nasıl girme yok ha, o zaman Allah'tan gayrı hiçbir şey yoksa hulul demek bir, bir şeyin bir şeyin içerisine girmesi birleşmesi anlamına da geliyor birleşmek yani bir olma ikilik olması lazım. burada hulul yok hulul yok derken yani e, ben o zaman Allah'ın diyemeyiz çünkü Allah alemlerden münezzehtir bu öyle bir şey hulul diye bir şey ifade edebilmek için iki şeyin bir olması gerekir ama Allah zaten vücuduyla ehad ehadiyetiyle Dolayısıyla ona bir şeyin ne diyor? İhlas suresinde Allahu Teala kendisini tarif ediyor. allah Allahu Samet lem yelid ve lem yulet diyor. Bakın burada. Doğrulmamıştır, Evet. Samet, ihtiyacı muhtaç değildir. Evet. Lem yelid ve lem yulet. Doğrulmamıştır, doğrulmamıştır. Ve lem yekullehü küfe lehad. O sınırsız, sonsuz, tektir. O zaman burada hulul diye bir şeyin olması yani Allah ile bir şeyin birleşmesi mümkün değil. O zaman bir varlığın ben Allah'ım o zaman demesini kabul edilemez. Böyle bir şey yok. Çünkü Allah varlıkla hiçbir bağı yoktur yaratmasının dışında. Yani vücudi bir bağı asla yoktur. Onun için Muhittin i̇bn Hazretleri der ki Varlık ile Allah'ın arasındaki bağ bu manada maddesel bir bağ düşünülemez. Vücudi bir bağ yoktur. Ne dedik? İlmindeki ilmi suretleriz. Allah ile varlık arasındaki bağı bu şekilde söyleyeceğiz, düşüneceğiz. Yani biz nasıl hayalimizde bir hayal kuruyorsak, bizim o hayalimizdeki kurduğumuz hayalle bağımız ne şekildedir? Bir maddesel, fiziksel bir bağımız var mı? Yok. İşte Allah ile de alem arasında böyle bir bağ yok. Onun için diyor ki, kul kuldur, Rab raptır. Rab hiçbir zaman kul olmayacağı gibi kul da hiçbir zaman Rab olamaz. Bu hakikati de bir defa iyice sindirmemiz lazım. Yani madem ki Allah'tan gayrı bir şey yok o zaman bazı burada hataya düşenlerin ben hakkım, ben hakkım ifadesi daha farklı bir şey o ayrı. Ben Allah'ım demesi kabul edilemez. Bazı kimseler buradaki bu burayı çözemediği için kendini o zaman diyor madem Allah'tan gayrı alemde bir şey yok o zaman biz de Allah'ın cüzleriyiz diyorlar. Allah cüzleri ayrılmaz. Yerinde kaldığı için böyle değil mi? tabi bir de cem işte bu cem makamında aslında bu karıştırma bir yerde her, herkes için değil her cem makamına çıkan için değil altyapısında bazı zayıflık olan için cem makamına çıktığında işte kişi burada altyapıda da o sağlamlık oluşmadığı için e, o zaman ben Allah'ım diyor orada namaz kılmama Allah, gerek yok he, o zaman Allah oldu ben Allah'sam o zaman diyor e, kim kime kulluk yapıyor ki diyor e, ben Allah olduğumu anladım o zaman namaz kılmama gerek yok o zaman namaz benden düştü evteki niye yakılıyor evteki daha avam <gülüyor> Benim erdiğim sırlara eremedi ki. Evsin o da o zaman. Ben diyor daim namazdayım. Ben namaz kılıyorum demiyorum ki kılıyorum. E nasıl kılıyorsun? Kılıyorsun. Hani görmüyoruz seni namaz kıldığını. Cık, öyle değil. Ya nasıl? ben artık Allah'la birlikteyim ya buna daim namaz denir. Sen bilmezsin. Anlamazsın. Ben daim namazdayım işte. Allah'ın namaz kılmasına gerek yok. Gerek yok. Gibi. Gibi açıklamalar yapıyorlar. Allah muhafaza işte nefisleri ve şeytan burada onlara oyun oynuyor. Bu tarz şeriatı kendi üzerlerinden düşürüyorlar. Bakmıyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hiçbir namazını terk etmiş mi? O Güzide, sahabe hiç namazını terk etmiş mi? Ehlullah hiç namazını terk etmiş mi? Öyle bir şey var mı? Evet. <gülüyor> Zındık oluyorlar. Ya Allah muhafaza açtı. <gülüyor> Zaten şeriatsız hakikat zındıklık getirir. Evet. Şey var bir insanda... Bir şeyler... Şeyler... <gülüyor> Melamilerin adı kendilerine melami diyen, asıl melamilikle hiç alakası olmayan sapkın gürültü oluyor o problemler. Devam ediyoruz. Sen bensin ben desen ama yok hulul. Bunu da böyle açıklamış olduk. Anlaması en çetin işlerdendir bu duhul. İşte bu giriş yani kul, rap arasındaki mevzu nasıl anlayacağız o zaman? İşte bu en çetin işlerdendir. Yani burada bu hakikate kul erdiği zaman erdikten sonra bu hakikati ancak sırrında yaşaması gerektiğini bilmesi lazım. Bu hakikati zuhura getirip yani şeri, e, şehadet aleminde de ben bu hakikate göre yaşayacağım derse olmaz şehadet aleminde şeriatın hükmü kulu bağlar dolayısıyla bu şehadet aleminde kul Allah'ın emrini yerine getirerek kulum demesi lazım Apt. acizliğini horluğunu idrak ederek bütün bu kendisinin üzerinde olan bu isimlerin esmaların diyoruz e, zuhura, zuhur ettiği bir mahal olduğunu, bunların da kendisinde emanet olduğunu idrak ederse heh, o zaman ben kulum der. Ben acizim, ben horum. Bende bir şey yok. Bu sadece bu e, esmaların yansıdığı bir aynayım, zuhur ettiği bir mahalim, bir mazharım. Bu emaneti taşıyan bir mazharım. Bu emaneti veren asıl sahibi var. Derse işte o zaman bu hakikati çözmüş olur. İşte o zaman bu anlaşılması zor olan meseleyi, çetin meseleyi geçmiş, kulluğundan asla taviz vermeyerek Allah'a yönelmiş, gerçek kulluğunu yerine getirmiş olur. Evet devam ediyoruz. Yaptığın bunca naz ve cilveler neden? Hep sensin oradan kızıp buradan gülen. Şaşkın, aciz, bitap düşüp savrulan ben Anladım beni çöz diyorsun sen şimdi burada diyoruz ki peki bu kadar bu naz cilve bu alemdeki oluşlar neden yani bir böyle diyorsun bir şöyle diyorsun hakikati anladık ya şimdi bir kulluğunu yap sen kulsun acilsin diyorsun bir halifesin diyorsun bir, bir yap diyorsun bir de yapma bir yap diyorsun bir <gülüyor> yapma diyorsun peki bunlar bunlar ne? bunları ne diye niteledik cilve Naz ve cilve. Evet. Bunlar neden peki? Hep sensin. Bir oradan kızıp buradan gülen. Orada yap diyorsun. Burada ben onu niye yaptın? Bir emir bir irade. İşte burada neyi işaret ediyoruz? Evet. İşte Allah'ın bir emri vardır, bir iradesi vardır. Hakikatine dile getirmiş oluyoruz. Burada bu açılması gerekiyor. Allah bir şeyi yap diye emreder ama o şeyin yapılmamasını irade edebilir. O bu da onun cilvesi Hz. Adem'e emretti o yasak meyveyi yeme diye ama ye diye de irade etti şeytana Adem'e secde et diye emretti ama secde etmemesini irade etti neden? şeytan şeytan olması gerekiyor ki dünyada yeryüzüne Hz. Adem ve nesli yeryüzünde yaşarken onlara musallat olacak da Allah yolundan saptırmaya çalışacak işte imtihan da burada ortaya çıkacak İşte bu naz ve cilve Evet hep sensin oradan kızıp buradan gülen. Orada kızıyorsun. Burada gülüyorsun. Ama kızan da gülen de sensin. Buraları gördükten sonra. Şaşkın, aciz, bitap düşüp savrulan ben. Bütün bunları anlamak için neden, niçin, nasıllarını anlamak için bu sefer şaşırıyorum. Aciz düşüyorum. acizliğimi anlıyorum. Bitap düşüyorum. Bir oraya bir bu tarafa savruluyorum. Anladım beni çöz diyorsun sen. Edep susuyorum. Tabii ki. Kul olmam hasebiyle tabii kul edep etmek zorunda. Çünkü mertebeler var. Kul mertebeyi gözetmek zorunda. Ne diyor o Çetin meselede? Futadı Mekke'nin 7. cildinde Muhdinin İbn Arabi Hazretleri ile Allahu Teala'nın bir konuşması var. Orada ne diyor? Öğrendin mi diyor bu hakikati? Öğrendim. O zaman edep et sus diyor. İtaat ediyor. Muhdinin İbn Arabi ye mertebe tartışmayı kaldırmaz diyor. Bak mertebe tartışmayı kaldırmaz. Edeb et. Sus. O zaman edep ne demek? Sınırını, haddini bilmek demek. Kul olmamız hasebiyle bir sınırımız var. var. Tabi. Edep. İşte ne diyorlar işte başı da edep sonu da edep. İlla edep illa edep. Neden demişler bunu hep? Çünkü edeple oluyor bunlar. Edeb sınırını bilmek. Yani o aşılmaması gereken çizgiyi, noktayı bilmek buna riayet etmek demektir. E kul yaratılmış olması hasebiyle sınırlı bir varlık. O zaman biz de sınırımızı bilmek zorundayız. Edeb edeceğiz. Bir normal edep sınırları vardır. Bir de takva cihetiyle edep sınırları vardır. O ayrı. Tabi takva ehlinin, takvada üstün olanın edebi daha da farklıdır. Ne diyor Muheddin i̇bn Arabi Hazretleri? İnsanlar akşam oldu mu oturup muhasebesini yapması lazım. Bugün sevap olarak ne yaptım, günah olarak ne yaptım. Biz ve bizim mertebesinin, bizim mertebemizde olanlar ise diyor, biz ve bizim mertebemizde olanlar biz yaptığımız sevap günahın muhasebesinin dışında aklımızdan, hayalimizden geçirdiğimiz düşüncenin hesabını da yaparız akşam oldumunu diyor. Bakın, bu da işte takva ehlinin edebi. Yani hayalimde bile bir Günah olabilecek şeyi geçirdin mi? Halbuki şeriatça malum, insan hayalinde bir günah işlemeye yönelik bir düşünceyi geçirse, fiiliyata dökmezse ona günah yazılmaz. Evet. Fiiliyata dökerse günah yazılır. Hayalinde geçirdiği o günah olabilecek şeyi yapmaktan vazgeçmesi hasebiyle de bir de sevap alıyor. Bakın Allah'ın rahmetine bakın. 124. ayetle de diyor ki işte ehlullah hayalinden dahi kötü şey geçirmemeye gayret eder. Çünkü ehlullah'ın hayalinde geçirdiği bile adeta günah yazılır. Takva ehli öyle görüyor. İşte bu hakikatten hareketle en sonunda ne diyoruz? Anladım. Beni çöz diyorsun sen. Evet, demek ki burada bizim görevimiz neymiş? Onu çözmek. Yani Allahu Teala'nın bu alemdeki yaratmış olduğu alemdeki bu çokluk alemindeki keset alemindeki işleyişi hakikati çözmek yani bu nazını ve cilvelerini çözmek neden oradan kızıyor da buradan gülüyor bu ne demek İrade ne demek emir ne demek levh-i ne demek günah ne demek sevap ne demek neyse vesaire bütün bu detayıyla bunları hakikat cihetiyle çözmek demek ki çöz diyorsun sen ve devam ediyoruz Kolay mı seni çözmek Ne haddime Yine hadd diyoruz yani e Bak burada sınır Ne haddime Sen bana vermez isen anahtar kelime Yani burada anahtar kelimeden Sana, Sen bana bu istidadı vermediysen Ayağını sabit etim, sabitemde bu yok ise Hakikat cihetiyle Seni tanımak Bilmek Anlamak Bu bildiğim bu hakikati yaşamak Yok ise bende ayağını sabitemde o zaman ne haddime ben seni nasıl bilebilirim nasıl çözebilirim sen bana bu anahtarı vermediysen İnşallah o anahtarı hep verenlerden de inşallah hepimiz bu hakikati çözeriz sen bana vermez isen anahtar kelime sevgilim yeter bunca ayrılık beni vuslat eyle şimdi insan kesret aleminde bu çokluk aleminde bu hakikatlerin idrakine vardıkça vardıkça bu sefer ah ediyor. Neden ah ediyor? Ya, vuslat arzusunda. Şimdi bu çokluk aleminde, bu keset aleminde, şehadet alemi dediğimiz bu alem bir köprü. Diyor ya Muhittin İbn Arabi Hazretleri, dünya gelip geçilesi bir köprü tabir edilmesi gereken bir rüyadır. Biz şimdi bu köprüden geçmek zorundayız. Yani o sevgiliye ulaşmak için Bu yolu kat etmek zorundayız e Bu da hakikat cihetiyle de Sevgiliye dair Bilgileri edinip de O bilgilerin zevki Marifet dediğimiz açığa çıkmaya Başladığı zaman bu sefer insanı işte bu vuslat ateşi Daha da sarıyor değil mi Bunları idrak etmeye Başlayınca bu sefer o vuslat ateşi Daha da sarıyor bu sefer ah ediyor Ah şu seyresülük Şu yol bitse de Gerçekten o sevgiliye kavuşabilsek Mevlana Hazretleri ne diyor? Şeb-i Aruz Düğün günü diyor yani sevgiliye kavuşma günü, ölümü İşte ölüm ile Kişi sevgiliye Kavuşmaya bir adım daha Yaklaşmış oluyor Yine Resulullah Efendimiz dediği gibi Bu dünya hayatı için insanlar uykudadır Öldükleri zaman uyanırlar Hakikatleri bir cihetten Böyle İdrak eden bu dünya hayatındayken idrak edenden ne olmuş oluyor? Aslında bu dünya hayatında uykudayken uyananlardan olmuş oluyor. Yani bu uyku diye tabir edilen dünya hayatından uykudan uyananlardan olmuş oluyor o zaman. Hakikatleri idrak ettiği zaman kişi henüz daha ölmeden uyananlardan oluyor. O zaman o kişinin ölümü cesedi ölüm olur. Mevla öyle bir ifadesi var ya, şey Yunus Emre'nde ölen hayvan diyor ya işte. Ölen hayvaniymış. Aşıklar ölmez. Ölen hayvaniymış. Ha kişi cesedi olarak evet can çıkar. Yani o e, hayvani ruh dediğimiz. Hayvani ruh dediğimiz o ruh bedenden ayrılmasıyla, canın çıkmasıyla işte o beden e, ceset oluyor tabii. Orada ölen o oluyor. Hakikatte bu bilince, bu şuura eren kişi ne olmuş oluyor? Aşıksa şahit o ölmedi sadece boyut değiştirdi zaten ölümün hakikati de bu değil mi evet. boyut değiştirmek yani elbise değiştirmek bize Allahu Teala şu dünya hayatına geldiğimizde o ruhumuza yani galubela dediğimiz ruhlar aleminde yaratılmış olan ruhların vakti sırası geldiğinde dünya hayatına gönderilmesiyle bize bu ruha bir elbise giydirildi bu et kemikten olan elbisemiz bu dünya hayatında giydiğimiz elbisemiz birkaç tane elbisemiz var bizim biz bu dünya hayatında giydiğimiz elbiseyi ölüm denilen tadışla her nefis ölümü tadacaktır buyuruyor Allah Teala. Ölüm ölüm bir tadıştır. Tadış, son değil. Değil, son değil. Yolculuk daha devam ediyor. Bu bir tadış. Bir boyut değiştirme. İşte ölüm denilen tadış ile biz bu elbiseyi burada bırakıyoruz. Eğer bu dünya hayatında yaşarken bu bedenin bizim elbisemiz olduğu hakikatini çok mükemmel bir şekilde anlar, idrak edersek Ölürken meşak et, çekmeyiz. Çünkü biliriz ki ha, elbiseyi bırakma zamanı geldi. Yok biz bu dünya hayatında yaşarken hep aynaya geçip de karşısında vah ne güzelim ya, kaşım ne güzel, gözüm ne güzel, kulağım ne güzel diye böyle kendisini o kadar kendisiyle e, içselleşip de böyle bedenini kendisi zannediyorsa insan işte o ölüm geldiği zaman ruh, Azrail Aleyhisselam o ruhu çekmeye başladığı zaman bedenden işte o ruh bu sefer bedenden ayrılmak istemiyor. Neden? Kendisini o zannettiği için. Ölüm anındaki ızdırap bu işte. Bedenden ayrılmak istemeyi içinden kaynaklanan bir ızdırap var. Ve bu ızdırapla tabii farklı ızdıraplar da var da bu cihetten ızdırabı ben şimdi dile getiriyorum. Ölüm anında bedenden ayrılmak istemeyince ruh kendisini beden olarak tanıdı. Çünkü bu hakikatleri hiç öğrenmedi. Yaşarken dini bir bilgi almadı. Bir ruh diye bir hakikati olduğunu öğrenmedi. Bu bedenin kendisine bir giydirilmiş elbise, ceset olduğunu, vakti gelince bunu bırakacağını ve yolculuğuna devam edeceğini, boyut değiştireceğini öğrenmediği için ölürken bu sefer ne yapıyor? Ben ayrılmak istemiyorum diyor ondan. Bırakmak istemiyorum. Öyle bir şey yok. Mecbur bırakacak. Azra Aleyhisselam adeta mıknatızın demir tozlarını çektiği gibi o kişiye vakti geldiğinde gözüktüğünde ruh mıknatıza giden demir tozu gibi bedenden sıyrılıp çıkıyor. O da böyle tırnaklarını geçiriyor bedene. Gitmeyeceğim, çıkmayacağım diye. Mümkün değil. Bu ızdırabı çekiyor. Bunu çekmemek için bu dünya hayatında işte ölümün ne olduğunu idrak etmek, bilmek lazım. İşte o zaman Mevlana Hazretlerinin dediği gibi Şebi Aruz. Düğün günü olur işte o ölüm günü. Çünkü Rabbine kavuşma günü. Resulullah Efendimiz vefat edeceği zaman diyor ya parmağıyla göğü göstererek Rafiki alaya gidiyorum diyor ya. İşte bunu bunun idrakini bu dünyada yaşarken edebilene ne mutlu. Devam ediyoruz. Sevgilim yeter bunca ayrılık beni huslat eyle. Sar beni şefkatinle, emrine râ meyle. Evet, merhametinle sen merhamet etmezsen bize, şefkat etmezsen bizim halimiz nice olur. Ancak sen rahmet edersen, merhamet edersen biz merhamet buluruz. Onun için bizi şefkatinle, merhametinle sar. Bize merhametinle, şefkatinle muamele eyle ve emrine ram eyle. Yani emrine uyanlardan eyle bizi. Hud, tabi Hud suresinde geçtiği gibi emrolunduğun gibi dost doğru ol buyuruyor ya Allahu Teala. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ya Hud suresindeki bu ayetle işaret ederek i̇şte. ve bu ve kardeşleri beni ihtiyarlattı diyor. Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Burada burada neye işaret var? Dedik ya Allah'ın bir emri vardır, bir de iradesi vardır. Allah emrinden hesap soracak bize. iradesinden değil bakın. Ahirette huzura çıktığımızda "Ey kulum, ben şeriat göndermiştim. Şeriat benim emrimdi. Sen o emrimin ne kadarına uydun, ne kadarına uymadın? Namazını kıldın mı? Orucunu tuttun mu? Zekatını verdin mi?" Hacca gittin mi? Bunları soracak. İşte bu emrine ram bizi diye burada niyaz etmiş oluyoruz. Emrine ram eyle boyu nedir? Yani ram olmak, boyu neymek? Onu uygulamak, yerine getirmek. Emrine uyanlardan kıl bizi. Merhametinle, rahmetinle, hadi esması ile bize muamelede bulun ki, bize imanı nasip ettiklerinden eyle ki, ve bu emirlerine de severek, isteyerek uyan, yerine getiren kullarından eyle bizi. Ram olmak tam teslimiyet. bir yere. Ram olmak tabi. Evet. Tattır aşk şarabından aşkına düçar eyle. Rahim. İşte burada aşk şarabı aşk biliyorsunuz sevginin en üst mertebesi. Ne dedik? Nuhdin i̇bn Hazretleri sevgi dört mertebedir diyor. Heva İlk mertebesi hevadır. Kalbe girmesi. Bir şeyin kalpte yer bulması. Bu heva. Ondan sonra vüyt ikinci mertebesi. Artık kalbe yerleşmesi ve sakinleşmesidir. Vüyt mertebesi. Buna meveddet de denilir. İkinci mertebe. Ondan sonra üçüncü mertebe var. Hup. Hup. Hani Arapçadan çevirirken hup aşk diye çevriliyor ya. Habib deniliyor mesela ya. Burada hub mertebesi artık kalpte oldukça sağlam bir yer bulması ve yerleşmesi anlamına geliyor. Ve bunun üstünde işte en üst mertebesi var ki buna aşk deniliyor. Işaka, aşaka denilen dikenli bir sarmaşıktan almış bu ismi. Dikenli bir sarmaşık varmış. Işaka, aşaka denilen. Bu sarmaşık o sarıldığı çıktığı yerdeki işte ağaç olsun duvar olsun neyse öyle bir sarılırmış ki onu artık oradan ayıramazsın ancak o sarmaşı parçalayıp kopararak ayırabilirsin işte aşk da böyle bir gönülde kalpte aşk olarak yer ettiği zaman artık seven sevdiğinde maşuk aşıkında yok olur o olur yani onun rengine boyanır her şeyle olur İradesinden çıkar Kendinde bir irade kalmaz onda Tamamen aşıkının iradesine teslim olur Aşk budur işte Aşk demek budur Yoksa günümüzde milletin ya ben aşık oldum dedikleri aşk değil yani O heva heves Adam diyor ki ben aşık oldum Evlendik iyi hoş güzel Üç ay sonra bir bakıyorsun boşanıyorlar Nasıl oldu hani aşık olmuştum? Aşkta boşanlar mı Aşkta ayrılık olur mu ya Mümkünatı yok Aşık olan bir insan gerçek aşk Asla ve kata bir de ayrılamaz Ödür ayrılamaz yani Aşk bu Demek ki ayrılanların Sevgi mertebelerinden ya heva mertebesinde Ya da onun bir üstündekine belki çıktı Mehmet dedi ki o bile artık sağlamlaşmaya başlamıştır Kalpte yani O zaman burada işte Sevgiyi bu şekilde aşkı bu şekilde anlayalım O zaman aşk Tatlı aşk şarabından aşkına düçareyle derken işte bu sırrı bana yaşat, bu aşkı bana yaşat sana öyle bir muhabbetle, öyle bir sevgiyle bağlanayım ki artık senin iradene teslim olayım, ben de irade kalmasın, ben de hiçbir şey kalmasın, ben sen de eriyeyim, yok olayım, her şeyi senin yaptığını perçeminden tutup çekme her şeyi perçemimden tutup çektiğinin e, hakikatini öyle bir anlayayım öyle bir idrak edeyim ve onu yaşayayım anlamında aşk bu işte nasıl Leyla ile Mecnun'un aşkında yıllar sonra Mecnun çöllerde gezerken Leyla'yı bir gün getirmişler tabi yıllar geçmiş Mecnun da yaşlanmış Leyla da yaşlanmış işte demişler sen yıllardır çöllerde gezip duruyorsun ya Leyla Leyla diye Hadi Leyla'nı getirdik sana. Çekin onu gözümün önünden demiş. Beni Leyla'mla baş başa bırakın. Mecnun. O Leyla'yı <gülüyor> bulmuş. Evet devam ediyoruz. Mahremine al beni. Ayare haram eyle. Mahrem ne demek biliyoruz. Artık mahrem mahreminde olayım senin. Yani senle hemhal olayım yabancı olmayayım sana namahrem ne demek yabancı namahrem demek uzak yabancı mahrem ise hani denir ya mahremindekiler kişinin e, eşi mahremidir ama e, nikahı olmayan kişi namahremidir yabancıdır böyle anlayalım mahremine al beni yani artık benim o mahremine o dairene o has odana Al. Ki aramızda ayrılık gayrılık olmasın. Mahremine al beni ayare haram eyle. Başkalarına beni haram eyle. Yani benim gönlümden her şeyi çıkart. Kalbimden. Dünyayı çıkart. Malı çıkart. Mülkü çıkart. Sevap, günah hesabını, muhasebesini çıkart. Yani yaptığım ibadetlerde işte ben cenneti kazanmak için yapıyorum. Şu kadar sevap kazanacağım, şu iyiliği yaparsam gibi muhasebeci hesabına giren insan cennet için Allah'a ibadet etmiş olur. Beni bunlardan eyleme. Ben böyle muhasebeci gibi sevap kazanmak derdinde davasında olmayayım. Benim derdim, davam sen. Senin rızana ermek olsun. Ayara yani yabancıya işte dünyaya, başka bir şeye beni haram eyle. Allah'tan başka her şey. Allah'tan gayrı evet. her şeyi gönlümden çıkar. Evet. Ya Rabbi senin aşkınla öyle bir doldur ki bu kalbi, bu gönlü. Her şey bu gönülden çıksın. Başka bir şey başka bir arzu kalmasın. Arzum, gayem, hevesim isteyim, her şeyim sen. Senin rızana ermek. Allah. Seni memnun etmek. Öyle değil mi? Evet. Maşuk. Aşıkını memnun etmek için her şeyi yapmaz mı? İşte beni de öyle yap. Ve ayara haram eyle. Çıkar cümle elbisemi üzerimden üryan eyle. Burada elbiseden kasıt ne olmuş oluyor? Burada elbiseden kasıt şartlanmalar, değer yargıları, başka bir Allah'tan gayrı bir istek, arzu, heves, ne olursa bütün bunlar aslında insana bir elbise bir örtü oluyor örtü örtü olduğu zaman örtülen gözükmez engel, bu ya. engel işte yani örtü, engel şimdi Muhattin İbn Arabi Hazretleri'nin e, yine fütahatında geçen bir e, mevzu vardı buraya gelmişken konu daha iyi anlaşılması açısından oradan da örnek vererek devam edelim örtü görülüyorsa örtüme, örtülen görülmez diyor İbn Arabi Hazretleri örtülen görülüyorsa o zaman örtü görülmez örtü yoktur ne demek oluyor bu şimdi eğer bir şey örtüldüyse o şeyi göremezsin örtüyü görürsün eğer kesrette kaldıysan varlıkta o zaman tevhidi göremezsin eğer kesreti kaldırırsan işte o zaman vahdeti görürsün yani örtüyü kaldırırsan işte o zaman örtülen açığa çıkar Örtüyle örtülen Aynı anda görülmez Ya örtüyü görecek ya örtüleni O zaman burada diyor yine devamında Muhattin İbni Harabi Hazretleri Hakta halkı Halkı da Hakta görmekle Buna vasıl olabilirsin diyor Bu hakikati idrak ederek İşte burada bizde Ne diyoruz Elbiseni üzerimden çıkar Üryan ile yani çıplak, eyle, çıplak bırak. Çıplak olmak ne demek İşte has olduğu gibi olmak saf haline dönmek bizim üzerimizdeki nefis terbiyesi tezkiyesi dediğimiz Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak dediğimiz mevzu bu işte Allah'ın ahlakıyla ahlaklandığı zaman gerçek manada işte kişi bir cihetten de üryan olmuş oluyor işte neden? çünkü onun boyasına boyandı artık veyahut da aşık maşuk aşıkının her dediğine ram olduğu zaman işte üryan oldu bu anlamada geliyor Çıkar cümle elbisemi üzerimden üriyaneyle. Beni bende koma, benliği mi püriyaneyle? Püryan, püryan param parça. Yani işte yine aynı mevzuya işaret etmiş oluyor bu Mısra'da. Benliği benliği geçeyim ben. Ben demekten geçeyim. Sen olduğunu anlayayım, idrak edeyim. Senin bu bir mashar olarak ben adı verilen masharda. Tecelli ettiğin, tecellinin olduğunu idrak edeyim. Dolayısıyla beni benlik yapan, benlik veren her şeyi pür yaniyle parçala. Kaldır ortadan. Tevhid bu senden tattır sırrının zevkini ayaneyle. Şimdi buse örneği verilmesi burada sevgilinin e, dudağına benzetmek. Tevhidi buradan sevgilinin dudağına benzetmiş oluyoruz nasıl ki e, sevgilinin dudağı büyük lezzet verirse işte burada da tevhid, tevhide vasıl olmak, tevhidi anlamak idrak etmek insana büyük bir lezzet verir. Bu hakikati idrak edene. Burada tevhid Buse benzetmesi yapılmış oluyor. Tevhid Buse'nden tattır, sırrının zevkini ayağın eyle. İşte o tevhid Buse'nden Öptüğüm zaman öptür ki bana sırrının zevkini ayan ile bana aç. O sırrı ben anlayayım, idrak edeyim. Ama nerede? Tabii ki yine kendi sırrında. Sır insanın sırrında, tevhid sırrı insanın sırrında anlayabileceği, yaşayabileceği bir hakikattir. Sonra tekrar döner kişi nereye döner? Şehadet alemine. Şehadet aleminde şeriat insanı bağlar. Şeriat, şeriatın hükmüne göre de amelle memuruz. Şeriat ne diyorsa da ona göre amel edeceğiz. Bu hakikatler ancak sırrımızda yaşayabileceğimiz hakikatler. Dolayısıyla şiirin son mısrasında da Tevhid bu senden tattır sırrının zevkini ayan eyle diyerek bitiriyoruz. Çünkü bu sır öyle bir sırdır ki Allah bu sırrı tattırdıklarından eylesin cümlemizi inşallah. Onun zevki Hiçbir şekilde. Ve mahremde kalır. Anlatılmaz, tarif edilmez. O da mahremde araya kalır araya. zaten Tabii. Çünkü mahremde kalır çünkü mahrem. sevgilinin aşık ile maşukun muhabbetleri mahremdir. Mahremde kalır. Başkasına Tabii. açılmaz. Tabi. İsmeti harem. Tabi. Açılmaz başkasına. Açılmaz. Aşık ile maşuk ne yapıyorsa. Kendi aralarında yaparlar. O sırdır. Açılmaz. Sırrın sırrı. Hatta, tabii. Ha, tabii sırrın sırrı. Bu şekilde de şiirimizi burada noktalamış olduk. Böylece bu şiirimizi Allah inşallah, Allah inşallah. Devamını nasip etsin. İnşallah. Böylece şey yapmış olduk. E, i̇lmimiz nispetinde şerh etmeye gayret etmiş olduk inşallah. E, vaktimiz ne kadar kaldı ezana? Baz mı de, az İzlam, ezan başladı. Duamızı yapalım hemen o, o zaman, da, bitirelim. Evet. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme rabbena atina fid dunya hasanetan ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. <gülüyor> Allahumme aufir lı veli valideyye ve lıl mu'minîne vel mu'minâti el ahyâi minkum el emmat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin il-Fatihi lima ulika vel hatimin lima sebega nasırıl haqq bil haqq vel hadii ila sıratı kalmustakim ve ala alihi haqqa kadrihi ve miktarihi il-azim Subhanel lezi yaranih, subhanel lezi mekanih, ya'lamu mekanih Subhanel lezi yaranih, essalatu aleyke ya Resulullah As-salatu wa-salamu alaikum yah Habib ve Al-Akhirin salavatullahi alayhim Rabbi Kareb El-İzte Ama Yisfun